Merhaba, Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuşcan'dan peyzaj mimarları odası, şehir plancıları odası, çevre mühendisleri odası ve ziraat mühendisleri odasının açtığı dava sonucunda Atatürk Orman Çiftliği'nin yani AOÇ'un eski bira fabrikası alanında yapılması planlanan Türkiye Büyük Millet Meclisi Kongre ve Kültür Merkezi'nin yanı sıra düğün salonu arşiv merkezi, spor kompleksi gibi yapıların planlarının yürütmesinin Danıştay tarafından durdurulduğunu açıkladı. Candan, Aoçtaki talanlara karşı meslek odaları olarak iki yıldır mücadele ettiklerini belirterek şöyle konuştu. Bazı yapılar tescil edilirken, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Kongre ve Kültür Merkezi'nin yapılacağı alanda bulunan işçi memur lojmanları ve lokanta tescil edilmemişti. Bu konuyu yargıya taşıdık, mahkeme burada da yürütmeyi durdurma kararı verdi. Hem Türkiye Büyük Millet Meclisi Kongre ve Kültür Merkezi yapılacak alanda bilirkişi raporları gelene kadar yürütmeyi durdurma hem tescil başvurumuzda yürütmeyi durdurma kararı verildi. Bu süreçte işçi ve memur lojmanlarının bir kısmı maalesef yıkıldı. Yıkım konusunda da yaptırım için gerekli başvuruları yapacağız. İki kararı birleştirdiğimizde tarihi çekirdek alanda olan Türkiye Büyük Millet Meclisi Kongre Kültür Merkezi ve düğün salonu yapılmak istenen alanda hiçbir işlem yapılmaması gerekiyor. Kongre merkezi ve düğün salonu yapmak isteyen milletvekillerine geçmiş olsun. Milletvekilleri AOC'da oynayıp zıplayıp düğün yapamayacak diye konuştu. Şehir plancıları odası Ankara Şube Yönetim Kurulu üyesi Filiz Hekimoğlu da daha önceki mahkeme süreçlerinde hep bilir kişinin verici rapor doğrultusunda alınıyordu. Bilirkişi raporları gelene kadar süreç uzun zamana yayılıyordu ve inşaat süreci başlıyor ve bölgede olumsuzluklar yaşanıyordu. Bilirkişi raporundan önce verilen bu yürütmeyi durdurma kararı çok önemlidir diye konuştu. Ziraat mühendisleri odası temsilcisi Kamil Bayram ise talanın duracağını sanmıyorum ama dayanışma içerisinde olduğumuz odalarla birlikte mücadeleyi sürdüreceğiz diye konuştu. Dersim'de yapılmak istenen barajlara karşı Eylemlerini sürdüren Dersim Dernekleri Federasyonu ve Munzuru Koruma Kurulu üyeleri bu kez suyumuz, yaşamımız ve Munzurumuz için diyerek Kadıköy 6 yolda buluşarak buradan İskele Meydanı'na yürüdü. Dersim'de dağlar, nehirler ve vadiler yok edilirse biz buna karşı sessiz kalmayız pankartı açarak baraj planlarına karşı tepkilerini ortaya koydu. İskele Meydanı'na gelen kitle burada basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasını okuyan Munzuru Koruma Kurulu Başkanı Hasan Şen, Dersimler olarak Munzur, Mercan, Pülümür vadilerinde Tağar Çayı'nda Hozat Suyu ve Perteks'in geçti. Nazimiye'de Hakis Suyu ve Kırmızı Köprü ile Haskar Deresi'nde yapılmak istenen baraj ve hesler ile Peri Vadisi'nde inşaatı biten ve devam eden birçok baraj ve heslerin yanı sıra Ovacık Nazimiye ve Pülümür'de madencilik kisvesi altında dağları ve suları kirletip sermayenin hizmetine sunmak isteyenlere karşı duracaklarını söyledi. Antalya'nın Demre ilçesinde sürüklü kumsalında inşa edilen otele yol açmak için yüzlerce fıstık çamı sökülerek yok edildi. Sürüklü kumsalında inşa edilen otele ulaşmak için hali hazırda bir yol bulunurken ağaç kesilerek yeni yol yapılması halkın tepkisini çekti. Konuyla ilgili Evrensel Net'in bilgisine başvurduğu yetkililer Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın bilgisi ve denetimi dahilinde kesilen fıstık çamlarının otel inşa eden firma tarafından ihaleyle satın alındığını belirterek, kumların müteahhitlere verildiği yöndeki iddialar hakkında ise bilgi sahibi olmadıklarını söyledi. Kumul alandaki rüzgar erozyonunu önlemek amacıyla 1950 yıllarda devlet eliyle dikilen fıstık çamlarının bir kısmı yaklaşık 60 yaşında. Şu anda Demre kıyıları kumulları yanlış arazi kullanımı yüzünden son 35 yılda 102 hektardan 24 hektara düşmüş. İğneada ve Sakarya longozlarında yaşayan kuğular ve ak kuyruklu kartallar için koruma projesi başlatıldı. Projeyi hazırlayan ve yürüten Sırrı Tayan konuyla ilgili açıklamada bulundu. Kuğlar İneada çevresinde bulunan Mert Erikle Longozu civarında ak kuyruklu kartalsa Sakarya Longozu ve Kartalkaya civarında yaşar. Takipleri çok zordur. Değişik gözetleme alanları var. Kış aylarında yağan karların yağmurla birleşip Bahar aylarında erimesiyle ıstırancaların tepelerinden akan sular Longoz topraklarına dökülür ve toprak nemli bir hal alır. Kartal ve kuğuların İneada Longoz Ormanı Milli Parkı'nda yaşadığını vurgulayan kuş uzmanı Okan Can, kuğular bölgedeki sazlıkları ve özel ağaçları tercih eder. Ancak doğal yaşam alanları tehdit altında olan bu türler çevre tahribatının artmasıyla tehditlere açık hale geldi. Ak kuyruklu kartalsa nesli tükenmekte olan bir hayvandır. Sulak alan ekosisteminde besin zincirinin tepesinde yer alır. Bu türün araştırmasıyla ilgili olarak Dekat Doğal Hayatı Koruma Vakfı Türkiye'ye başvurdu yani WWF Türkiye'ye. Proje kabul edildi ve bu ay başından itibaren hayata geçecek. Proje bir seri araştırma ve eğitim çalışmasını içeriyor. Bu kapsamda Akkuyruklu Kökartal türünün korunması için tedbirler alınması hedefleniyor. Longoz ekosisteminden de bahseden Can şöyle dedi. Longoz su basar orman demek. Su basar orman. Çok hassas bir su dengesine sahiptir. Su seviyesi yıl içinde gelgit hareketine dayalı. İğne ada Longoz ormanı yani su basar ormanı da Avrupa'daki en büyük Longoz ormanıdır diye konuştu Okan Can. Yeşil ve barış dolu bir gezegen dilekleriyle esen kalın.